Allah, kainatın haliki ve maliki, müstakille maliki ve haliki, esmasıyla malum, asariyle meşhuttur. Çok güzeldir, güzeli sever. Allah diyeni mahrum etmez. Zikredeni zikreder. Şükredenin nimetini ziyade kılar. Bizi yoktan var eden, bizi öldüren ve dirilten odur. Ha, bize yediren, içiren odur. Altımızı küreyi döşedi. Semayı göğü direkçicilerimize kaldırdı. Gündüz güneşine gece ay ve yıldız ile semayı süsledi. Verdiği nimetler saymakla tükenmez. Her şey onundur. Ve bize ihsanı namütenahidir. İşte bu sevgiliyi biz zikrediyoruz. Bu sevgiliyi unutanlara hatırlatıyoruz ki bunu zikretsinler.